Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. çeşit müzik ve içerir www.m birgin.com <Sessizlik> Emmen olan 71 Temmuz 2012 başladı hoş geldiniz Projeler Arasında Merhaba değerli dinleyenler. Yeni yeniden birlikteyiz. Efendim bugün neyden bahsedeceğiz? Bir neden var bir de neyden var. Yani neden bahsedeceğiz derken belki bir sebep açıklayacağız ama neyden söz edeceğiz dediğimiz zaman... Hani hem neyden söz edebiliriz üflemeli enstrüman hem de soru olarak düşündüğümüzde neyden söz edeceğiz. Enteresan yani TDK'da Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde öyle bir şey bulamadım. Hani nasıl kullanacağız bilemiyorum ama yani neden söz edeceğiz dediğim zaman o, o da tam karşılığını bulamıyor. Yani istediğimiz değil o yüzden ya bilmiyorum işte. Neyden söz edeceğiz? Alternatifi ne ki acaba? Hani neyden, neden? Evet, her neyse konumuzla alakasız bir girişten sonra gireyim asıl mevzumuza. Aylar evvelindeki bir enlem ve boylamda Arapça dizi izlemeye koyulduğumu söylemiştim anlatmıştım. Epey de kaptırdım kendimi gidiyor filan. Sonra baktım öyle yani kuru kuru izliyorum yani gelişimme. Hani tamam ben zaten Türkçe dizi olsa çok izlemeyecektim. Çok hoşuma gitmezdi ama. Şimdi Arapça, küçüklüğümde öğrendiğim Arapçamın ya da gelişmesine katkıda bulunması bakımından deneyeyim dedim. Faydalı oldu. Olmadı değil ama hani çok zaman alıyor. Bir de kendimi de kaptırdım. Hani böyle günde bir bölüm izlemekle de yetinmedim. Günde 4-5 bölüm falan olunca bu çok fazla bir zaman oldu. Sonra işte bir düzenleme getirdim. İşte ne dir yapılacak işler var memleler var filan binden fazla mail vardı posta kutumda işte sitelerle ilgili güncellemeler var şunlar var bunlar var pasif içerikler var filan hep onları öteliyordum sonra sonra sonra sonra diye Cık. Sonra baktım dedim ki her bir diziyi izlemeden önce onu izlemeyi hak edebilmek için işte 10 tane e-maili eritmem lazım. Gereğini yerine getirmem lazım neyse işte ya da böyle farklı farklı görevler verdim mesela. İşte böyle böyle böyle böyle yapa yapa yapa ne oldu en son geride 300 tane filan mail kaldı. Yani epey bir erittim, erittim. Yani en azından belli bir düzene getirdiğin zaman işe yarar hale de gelmeye başladı filan. Evet, daha önce de söz etmiştim. Bu dizi izleme olayını bir de İngilizceye uyarlayayım dedim. Acaba hani İngilizce dizi izlesem bir faydası dokunur mu bana diye yani İngilizce öğrenme anlamında. Ve işte yaklaşık bir aydan fazla bir süredir bunu test ediyorum. Nedir? İlk başta bir dizi belirlemeye çalıştım. Lost dizisi vardı askerdeyken bir arkadaş beğendiğini falan söylemişti neyse onunla bir başlayayım dedim şöyle izliyorum önce ilk turda dizi bölümünü normal İngilizce olarak izliyorum sonra ikinci turda da altyazılı olarak izliyorum ama İngilizce altyazılı olarak Türkçe altyazılı olarak değil İngilizce altyazılı olarak izliyorum ve her bir cümle ekrana geldiğinde orayı duraklatıp onu anlamaya çalışıyorum. Ne diyor acaba diye ve bilmediğim kelimeleri not edip anlamlarını çıkarıp karşılarına yazıyorum filan. Her bir bölümde işte ortalama olarak bir 30-40 kelime filan çıktı bilmediğim. Bunları ne yapıyorum? İşte yıllar yıllar evvelinde Wow diye bir uygulama program geliştirmiştim. Oyun şeklinde işte Türkçe, İngilizce kelime çiftleri oluyordu. Çok sayıda kelime soruluyor. Tıklayıp yok ediyorsunuz filan böylece hani öğrenmeye, kelime ezberlemeye katkıda bulunan bir uygulama. Sitede de var m komda? İşte ona ekleyip oradan karışık olarak oynuyorum filan böyle. Epey bir faydası oluyor. Şimdi ikinci turda da bunu yapıyorum yani önce altyazılı olarak izliyorum anlamlarına bakıyorum ve Kelimeleri öğreniyorum. İşte bu çok uzun zaman alıyor. Yani ortalama bir 40 dakikalık bölüm 3-4 saat falan sürüyor. Yani o sinir oluyorum çok yoruyor beni ama ilk zamanları oranla biraz daha hızlandığımı hissediyorum. Şu anda mesela ilk sezonu bitirdim 25 bölüm falan izledim. Biraz hızlandığımı hissediyorum. Sonra son bir tur daha yapıyorum. O turda da şunu yapıyorum. Filmin sesini ayrıştırıyorum. Ve MP3'çalarımı atıp orada dinliyorum. Yani sadece sesli olarak filmi dinliyorum. Böylece telaffuza da odaklanmış oluyorum. Aynı zamanda kelimeleri falan çıkarıp onları öğrenmeye çalıştığım için de oradan bir kez daha hatırlamama katkıda bulunmuş oluyor. Her bir bölümü 3 tur ele alıyorum falan. Toplamda baktığımız zaman her bir bölüm için 5 saat bir zaman harcanıyor aşağı yukarı. Her ne halise? Az önce wow diye bir bilgisayar uygulamasından o oyunundan bahsettim. Kendi oluşturduğum. Hani bazı özellikler eklemek istedim. Ben bunu 10 sene falan oluyor. Daha fazla belki. Bu uygulamayı yazalı. Onu geliştirmeye çalışsam Daha önce kullandığım programlama dili artık çok kullanılmıyor. Visual Basic 6'da filan yazmıştım ben onu. Her ne halise? Düşündüm. Ya acaba dedim ben bunun web sürümünü yapsam nasıl olur? İşte hani web üzerinden çalış çalışabilir mi başkaları bundan istifade edebilir mi filan ve bunun üzerinde çalışmaya başladım yaklaşık iki hafta oldu hali üzerinde çalışıyorum ve çok daha esnek bir şey ortaya çıktı mesela yanlış yapılan kelimeleri not ediyor üç beş kere fazladan soruyor Neden Çünkü hata yapıldığı zaman o hatalı kelimelerle daha fazla aşina olunsun diye Onlara öncelik tanınıyor. Birkaç kez onlar sorulmuş oluyor. Sonra şunu düşündüm. Hani ben bir de filmin sesini ayrıştırıyorum, alıyorum. Altyazı dosyası ses dosyasıyla da senkronize bir halde olmuş oluyor. Acaba dedim hani ben bilinmeyen bir kelimeye tıklandığı zaman işte o altyazı dosyasından ilgili kelimenin geçtiği cümleyi bulup onu örnek cümle diye göstertip aynı zamanda Ses dosyasının ilgili bölümünü atıyorum 14. dakikanın 13. saniyesinden işte 5 saniye sonrasına kadar 5 saniye süreyle çaldırabilir miyim diye düşündüm ve onun üzerinde çalıştım onu da başardım bu VAV'in wow online sürümüne ki adresi VAV.m1g.com wow W değil normal ve VAV.m1g.com wow şu an mesela ben Lost'u izlediğim için onu ekledim ama şimdilik öyle test amaçlı olarak tutuyorum. Yoksa onu kaldırıp hani telif hakkı sorunu olmayan içerikler eklemeye düşünüyorum zamanla. Her neyse böyle olunca en azından bir kelimeyi tıklayınca oradan o diyalog bir daha o replik geçince hani dizi izleyen bir kimse olarak olaylar gözümün önüne geliyor. Ve çok daha böyle etkili oluyor. Onu hissettim. Öğrenmeme, o kelimeleri öğrenmeme daha fazla katkıda bulunuyor ve zaten orada cümle geçtiği için aynı yani cümlenin içinde ifadenin nasıl kullanıldığını da bir kez daha tazelemiş oluyorum filan. Sonra aklıma bir özellik daha geldi. Acaba dedim şu cümleleri ben böyle karışık olarak işte rastgele biçimde işte 5-10 tane seçtirip bunların e, seslerini de mesela butonlar koydurdum. O butona tıklanınca bir ses çalıyor. Bir, bir örnek replik, örnek cümle söyleniyor filmden, diziden. Ve orada işte 5-10 tane e, cümle geçiyor yazılı olarak. Acaba hani söylenen sesin Hangi metne ait olduğunu eşleştirme oyunu yapabilir miyim, uygulaması yapabilir miyim diye düşündüm ve onun üzerinde çalıştım. Böylece ne oluyor en azından telaffuza da cümlelerin söylenişine de... Kulak aşinalığı oluşturmuş olacak bir uygulama olmuş oluyor böylece. Yani beni heyecanlandıran bir özellik bir uygulama oldu. Vav wow, online sürmeyen bilgisayarda kimden çok daha öte oldu çok daha esnek. Sonra düşündüm kullanıcılar hani benim sunduğum kelimelerle yetinmek zorunda değiller. Hani orada sunulan bin tane iki bin tane kelime var. Onlarla ilgilenmek zorunda değiller. Belki onları biliyorlar ya da başka alanlarla ilgileniyor olabilirler. Sonra düşündüm, onlar da kendi kelimelerini ekleyebilsinler dedim ve o özelliği oluşturdum. Şimdi kullanıcılar, üyeler daha doğrusu çünkü üye olmayanlar tamam uygulamadan faydalanabiliyor ama kelime ekleyemiyorlar. Üyeler kelimeler ekleyebiliyorlar, hatta ve hatta kelime setleri diye bir şey oluşturdum kelime listeleri. O kelime listeleri arasında oynanabiliyor. Mesela ben Lost'un 13. bölümü ya da 15. bölümü ya da işte filan bölümü diye gidip o bölümden bilmediğim kelimelere odaklanabiliyorum. Dolayısıyla nedir? Kelime gruplandırmaları, setleri ya da listeleri oluşturma şansına sahip oluyor üyeler. Evet. Hatta ve hatta nedir? İşte belki zamanla tıpla ilgili kelimeler ya da işte fizikle ilgili, bilimle ilgili, işte matematikle ilgili öyle tabii hepsini ben oluşturamam eğer tutarsa, ilgilenen arkadaşlar olursa böyle bir şey oluşturulabilir. Şu anda mesela ben daha çok kişisel ihtiyaçlara binaen bunu oluşturdum ama hani rağbet olursa, ilgilenen üye arkadaşlar olursa onların da geri bildirimlerinden faydalanarak nedir? val.maybirgin.com'u geliştirmek mümkün olabilir. Ha şunu da söyleyeyim kıymetli dinleyenler yani sadece İngilizce, Türkçe olmak zorunda da değil. Hani kullanıcılar kendi kelimelerini ekleyebildikleri için herhangi dil çifti işte Almanca, Türkçe, İngilizce, Arapça, Arapça, İngilizce, Arapça, Türkçe filan bir sürü dil olabilir. Yani kişiler öğrenmek istedikleri kelime çiftlerini ekleyip onlar üzerinde egzersiz yapabilirler. Yani öğrenmelerine epey bir katkıda bulunabilir. Evet ve bundan söz etmiş olayım. Kıymetli dinleyenler yakın zaman sonra tümden filmleri alt yazısız bile hani direkt izleyebilmek umuduyla diyorum. Dillerim onu yapabilecek hale gelirim. Yani şu an mesela Çakbat bir şeyleri anlıyorum. Mesela ilk turda altyazı sizi izliyorum dedim ya. Bir şeyler anlıyorum ne olup ne bittiğini filan ama ayrıntıları yakalayamıyorum henüz. Yani bir %20 %30'luk bir anlama oranı oluyor falan. İşte ikinci turda alt da izleyince e, ve duraklatıp anlamlarına bakınca tabii o zaman çözüyorum. İşte böyle böyle ilgilene ilgilene birkaç ay içerisinde eğer tabi düzenli olarak devam edersem umuyorum ki İngilizce dinleme olayının üstesinden gelebileceğim. Aha şu da var. Ben yıllar evvelinden böyle işte İngilizce sesli olarak bölümler indirip işte 15-20 dakikalık yarım saatlik bölümler indirip onları MP3 çağlarımda defalarca dinlemişliğim olmuştu. Hatta mesela hikayeler indirip onların metinlerini de okuyup daha sonra MP3 çağlarında defalarca dinlediğim olmuştu. Dolayısıyla oradan bir kulak aşinalığı zaten vardı ama o bölümlerde speaker Özellikle hani yeni İngilizce öğrenenler için tane tane biraz daha anlaşılır bir ifadeyle söylüyordu ama şimdi gerçek dünyaya girmiş oluyorduk. Hani önce yüzme havuzuydu şimdi denize girmiş gibi oluyorum. Dolayısıyla çok farkı oluyor. Yani çünkü... Çok yutuyorlar kelimeleri telaffuz ederken dizide, işte konuşma dili kullanılıyor filan. O ifadeleri tespit etmek biraz zor oluyor ama biraz zaman harcayınca artık bir şeyler yerine oturmuş oluyor. Evet kıymetli dinleyenler, dilerim faydalı, yararlı bir uygulama olur. Yani bana olduğu kadar en azından. Başkaları da bundan faydalansın diye umuyorum. Esen sen kalın. ww.m içerik Avrupa dinleyenler yine yeni bir uzun yol köşemizden sevgiler, saygılar. Efendim yine Sefer Yeşil Bey'in olmadığı bir uzun yol ancak nedir onun e, yazılarından örnekler sunacağım. Birkaç ay evvel ilk kez Sefer Yeşil Bey'in yazılarından örnekler sunmuştum ve hatta kötü seslendireceğimi söylemiştim. Neden? Çünkü Sefer Yeşil Bey bizi ekmişti. Geleceğim geleceğim demişti ama işleri çıkmıştı. Dolayısıyla intikam alayım demiştim ve yazılarını kötü seslendireyim diye karar kılmıştım. Ancak enteresandır ki yaptığım seslendirmeleri beğenmiş. Hatta daha başka yazlarını da seslendirmemi istedi. Sonra işte iki ay evvel Mayıs 2014'te baktım böyle hafif boğazım ağrıdı böyle üşütür gibi oldum. Baktım sesim biraz değişti. Aha fırsat bu fırsat dedim yani intikam alma vakti dedim hani o şekilde seslendirirsem. En azından ne olur normal sesimi beğeniyorsa belki o sesimi beğenmeyebilir diye düşündüm onu kaydettim ham haliyle ve işte şimdi Sefer Yeşil Bey'in yazılarından iki örnek huzurlarımızda. Boşa giden zamanlar, bozulan kavramlar. Bu ülkede emekliler ne yapıyor sizce? Çoğu bu soruyu duyunca otomatik olarak camiye gidiyor diyecektir. Ama alakası yok. Genelde bu cevabı verenler camiye gitmeyenlerdir. Eğer ki camiye gitmiş olsalardı, emeklilerin orada olmadıklarını göreceklerdi. Ben ne zaman camiye gitsem, cami hocası çıkışta koluma girer ve mahallelinin camiye gelmediğinden yakınır. Caminin çekiciliği olmadığı için olabilir mi? Tövbe de çarpılırsın değişlerinizi duyar gibiyim. Ama korkmayın asıl bunları konuşmazsak çarpılırız. Mesela bir kavramdan bahsedelim. Kıraathane. Ne demek kıraathane? Şu an okey pişti gibi oyunların oynandığı sigara ve çayın içildiği bir mekan gelir herkesin aklına. Ama işin aslı böyle değil. Adından da anlaşılması gerektiği gibi kıraathane caminin hemen altında ya da yanında açılmış Kur'an'ın okunduğu, öğrenildiği, kıyama hazırlık yapıldığı, mahallelinin durumunun istişare edildiği bir mekanmış. Zaten cami deyince de apart topar namazın kılınıp insanların kaçtığı bir mekan değil, civardaki bütün insanların cem olduğu bir yer akla gelmeli. Velhasıl namazın eda edildiği, arkasından cemaatin ve Müslümanların genel ve özel durumlarının konuşulduğu bir yer olarak anlamamız gerekiyor. Her günün yanı sıra bir de haftalık yapılan toplantı ve istişare günü vardır ki o gün cuma günüdür. Diğer bir durum da yıllık yapılan toplantılardır bunlara da bayram namazı denir şehirdeki bütün müminlerin bir araya gelerek sevinçlerini ve üzüntülerini paylaştığı ve kaynaştığı gündür o gün kırgınların dargınların barıştığı yoksulların tespit edilip yardım edildiği şehirdeki mevcut durumun analiz edildiği gündür o gün Tabi konumuz bozulan kavramlar ve boşa giden zamanlar olunca hepsini burada konuşmak mümkün değil ama haç konusunun bu konumuzla alakasını da kurmazsak hoş olmaz. Hac zamanı da dünyanın dört bir tarafından gelen halk Müslümanların bir nevi sempozyumu gibidir. Burada konuşulanlar daha şumollü ve ayrıntılıdır. Yeni stratejiler, yeni planlar yapılır. Ülkeler arası yeni bağlar kurulur, yeni ilişkiler geliştirilir. Zengin ticaret erbapları fakir kalmış bölgeler için seferber olurlar. Zulmün olduğu bir yer varsa Oraya müdahale etme stratejileri belirlerler. Yeryüzüne adaletin hakim olması için gerekenler orada konuşulur ve görüşülür. Müslümanlar için tam bir bilgi şölenidir hac. Evet. Kavramlar anlaşılmayınca kavramlardan oluşan bütünü anlamak üst bütün hayal oluyor. Cami diyordum daha çekici ve insanlara hizmet sunan bir yer haline getirilmeli. İnternet çağındayız. İnsanları evinden ve iş yerlerinden çıkarmak o kadar da kolay bir şey değil artık. Camilerimiz kütüphanesiyle çocuklar ve hanımlar için sosyal etkinlikleriyle coşturmalı mahalleliği. Coşturmalı falan deyince hemen caminiz Bezin imamı geldi değil mi aklınıza? Bezi boş ver. Adam kendisi coşsa yeter der gibisiniz. Ayda yılda bir cumaya gidelim diyoruz. elindeki kağıt lafı geveleyip duruyor. Abdestin kaçmayacağını bilsem vurup kafayı yatacağım. Sen kütüphane falan diyorsun ya. Geç onları. Adam namazı zor kıldırıyor. Kıldırır kıldırmaz çıkıp gidiyor. Ben biliyorum ek iş yapıyor hoca nasıl olsa zamanı bol. Kıldır kaç. Biliyorsunuz eskiden hocalara kıldır kaç denirmiş. Şaka şaka yahu. Şu konuyu yazarken araya girmeler olmasa inanın güzel yazacağım da. Görüyorsunuz işte. Yok hoca kaçıyormuş, yok ek iş yapıyormuş falan filan. Tamam tamam. Tamam sessiz olun hoca geliyor. Safları sık tutun. Saflar sık durun. Aramıza şeytan girmesin. Hiç aramızdan çıkmayan şey nasıl girecek o da muamma. Ah topluma, ah. ah cemaat ah. Niye Canmiz'in internet sitesi yok abicim? İnsanlar güvenlik için neler yapıyorlar hiç düşündünüz mü? Düşünmek mi? Hep onu düşünüyoruz zaten diyenleri duyar gibiyim. Mesele arabanız için, eviniz için, iş yeriniz için neler yapıyorsunuz? Aman iş yerine hırsız girmesin. Aman arabadan bir şeyler çalınmasın. Evimize kamera taktırırız, demirlerle pencerelerimizi çevirtiriz. Daha neler neler. Bu işlemlerden sonra sıcak, huzurlu ve güvenli evimizin içerisine girer, en rahat koltuğumuza oturur ve televizyonun düğmesine basarız. Her yeri güzelce kapatıp televizyonumuzu açarız. Evimiz, iş yerimiz, arabamız güvendedir. Peki ya beynimiz ve gönlümüz? Kapatın bütün ekranları ve açın kapıları, pencereleri. Ekranların olmadığı dönemlerde kapı ve pencereler her zaman açıkmış. Açıkmış kapılar herkese açıkmış pencereler herkese. Ne oldu bize de kapılarımızı ve pencerelerimizi sıkı sıkı kapadık. Bana ne adam ekrandan dünyayı izliyorsa, yan komşusuna kapısı kapalı olduktan sonra ekranı dünyaya açılmış bana ne? İzle izle bir daha izle. Sosyal medyada olduğunu, dünyaya açıldığını düşünsen, sosyal adamın medya ile ne işi olur? Sosyal medyayı kullananlardan daha çok Sosyal medyanın kullandığı bireylere döndük Evimizi soydurmadık belki ama Zihnimizi boşalttılar Evimizdeki oturma grubunu koruduk belki ama Gönlümüz bomboş Soydurmadık belki evimizi ama Evlatlarımızı koruyamadık Hepsi çırılçıplak oldular Bir söz vardır Hırsız eve girerken kapının önündeki köpeğe et atarmış Önümüze öyle güzel etler atıldı ki, zihnimiz soyulurken haberimiz bile olmadı. Malımızı, mülkümüzü koruduğumuz kadar beynimizi ve gönlümüzü koruyamadık. Oysa ki yolculuğumuzun devamında bizi bırakmayacak olanlar mallarımız değil, gönlümüzdür. Kapatın bütün ekranları ve açın bütün kapıları. Metin Sefer Yeşil Seslendiren Mustafa Birgin www.mbirgin.com Ennem ve Boylam 71 Temmuz 2014 Bitti. E sen kalındasın. Ennem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birge. El Bayçe müzik ve içerik.